să-nspuni n-aioc când săvii însă măi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 Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanındasınız. Mahmer Ketencoğlu ben. Size geçen hafta seslenemedim. Zor günler yaşıyoruz. Ee, doğrusu gelmek hiç içimden gelmedi. Ama eminim dinlediyseniz harika bir albüm dinlettim sizlere. Kadın temaları Manusacıdakis'in. Bugün de duyurduğum gibi Arnavutluğun güneyindeyiz. Biz e, olduğumuz gibi hayat sürdürmeye direniyoruz, devam ediyoruz. Farklılığı e, tanımadıklarımızı sizlere tanıtıp göstermeye gayret etmeye çalışıyoruz. E, Konuşmakta zor doğrusu, o yüzden. Hani e, hiçbir şey yokmuş gibi böyle gayet kons konsantre efendim e, derin akademik detaylara girecek bir e, ruh halinde de olduğumuzu iddia edemem doğrusu. Evet. Ama benim sloganım ne darbe ne de sivil darbe. Kendi sloganım budur. Arnavutlu'nun güneyi Sık sık değindiğim gibi son derece kendine özgü kapalı ekonomi ürünü bir müzik genelliğine sahiplik ediyor. Geneliksel olarak çok sesli vokal geleneği var. Zaten az önce de duydunuz. Enstrümantal müzik bakımından da son derece zengin. Özellikle 1940'lardan 50'lerden sonra çok büyük müzisyenlere yetişmiş ve... Bu küçücük coğrafya içinde, belki 3 beş bin kişinin yaşadığı coğrafya içinde e, inanılmaz müzisyenler ortaya çıkmış. Ve e, Güney Arnavutluk müziği olarak dünyanın e, müzik literatüründe özel bir yer edinmiş bu müzik dilini. E, biraz yabanılık tabii e, çağrıştırıyor insanda. Biraz e, özellikle Batı müziği dinleyen insanlar için... E, Bluz'u çağrıştırıyor. Çünkü yapı olarak pentatonik yapıda bir müzik geleneği. E, dolayısıyla hani Batı müziği dinleyen biri sanıyorum yadırgamaz. Gamaz. Evet bugünkü şarkıcımız Yorgo Naci. Şimdi Güney Arnavutluk birçok bölgede olduğu gibi e, bölgede de olduğu gibi kendi içinde inanılmaz bir kozmopolit yapı e, barındırıyor. Hem dinsel hem de etnik çeşitlilik var. Bir defa e, bu aşağı yukarı Yunanistan'ın hemen sınır bölgesi olan e, Epir'de de geçerli. Zaten ortak müzik geleneği e, bir anlamda ikiye bölünmüş. Hatta milliyetçi Yunanlılar Arnavutluğun güneyini kendini, yani Yunanistan'ın bir bölümü olarak görürler. E, Milliyetçi Arnavutlar da Yunanistan'ın kuzeyindeki Epir bölgesini kendi toprakları olarak görürler. E, nasıl Yunanistan'ın e, Epir bölgesinde Yunanlılar dışında e, Arnavutlar ve Ulahlar varsa e, arnavutluğun güneyinde de e, hem Ulahlar hem de e, Yunanlılar var. Ortodoks Yunanlılar Yunanlılar e, Ayrıca Ortodoks Arnavutlar var. E, tabii Müslüman Arnavutlar da var. E, yani son derece zengin bir mozaik karşımıza çıkıyor. Hani bu mozaik içindeki e, küçük sınırlar nerede başlar, nerede biter? Bunun adını koymak da hiç öyle kolay değil. E, Etnemüzikologlar da birbirini yiyor bu konuda. E, Yorgo Naci... Adından anladığımız gibi e, muhtemelen Yunan kökenli bir e, şarkıcı, hani Yorgo e, ismini Arnavutlarda fazla duymayız e, ya da Ortodoks Arnavutlardan olabilir e, hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim size. Bu e, Arnavut kültürünün ve be nedenli e, ayrıntılı yansıdığı konusunda fikir verir size. E, hakkında hiçbir şey bulamadım. E, kolay kolay da e, bulabileceğimi zannetmiyorum. E, hatta Yorgo Naci Arnavutluğun, işte Güney Arnavutluğun bir numara şarkıcılarından değil. Ama bir numara olan şarkıcıların ile ilgili bile e, kolay kolay biyografik bilgi, işte eee Genel bilgiler bulmak mümkün değil. Bu da böyle hani belki yazılı kültür meselesi... filan yani e, uzar gider bu konu. E, önce Yorgo'nun açıdan ne dinledik? Laberia delikanlıları, Laberia gençleri. E, lablar ya da Labe diye adlandırdığımız halk bir e, etnik alt grup. Vlora bölgesi ve çevresinde e, yaşıyorlar. Yani Lab ülkesi ya da Labe ülkesi anlamında Laberia diyoruz. Arnavut o şekilde söylüyor. İşte Yunanistan'daki Arnavutların yaşadığı bölgeye de Çameria diyorlar. Hani Çam bölgesi. E, Labe ya da Laberia delikanlıları delikanlılar adını taşıyordu parça. Şimdiki Albümün açılış parçası Benimle Mario, Benimle Mario tabi isim burada. Evet bugün Güney Arnavutluk'tayız ve e, şarkıcımız Yorgo Naci. Bu albümü 2004'te Arnavutluk'a gerçekleştirdiğim bir e, ziyaret sırasında e, aldım. Yine güneydeki Pırmet Şehri'ne e, festivale katılmaya gitmiştim izleyici olarak. Dolayısıyla 2000'li yılların başından ya da 90'lardan bir albüm. E, görece olarak düzgün bir kayıt. Arnauktuk'taki kayıt kalitesi de hakikaten oldukça düşük. Ee, ayrıca orkestrası da çok iyi, özellikle klarnet çok çok e, önde, çok iyi bir müzisyen. Tabii ne yazık ki çalanları e, duyma öğrenme şansımız yok albümde yazılmamış çünkü. Yorgona'yi dinlemeye devam ediyoruz. E, bu arada hissettiğim bir şey. Ee, ...Yunan kökenli olduğunu söyledim. Şarkı söylemesine, şarkı söylemesine genel olarak baktığımızda e, sanki Yunanca söyler gibi bir e, havası var. Tabi Arnavutça söylüyor ama e, muhtemelen e, Yunanca'da söyleyen bir şarkıcı olduğunu e, hissediyorum. Belki yanılıyorumdur. İki tane düğün şarkısı var. Ee, yine geleneksel şarkılar bunlar hep. Gelin ol gelin olacağın gün ilk şarkının ismi. İkincisi de halayı büyüt. Lule edhe gjerëshisë, në vjeshtë do ti gjej. var. Por Lunes quero gota Sirim Sirim Naziti, zvezda vaša veznjo hero, kuda pa ja nozani, Ja dobavljš noze, stojeta ti ter hera, nu zari. nu zari. Sebzevaša nu. Bugün Güneyer'le oturdukdays. Şarkıcı Yorgo Naçi'yi dinlemeye devam ediyoruz. Kaküllerden bahseden, kara gözlerden bahseden iki şarkımız var. Bu arada tabii ki başta söylemeyi atladım. Yine e, sürekli tercümanımız, çevirilerimizi yapan sevgili dostumun Güner Eminoğlu var. E, bu işin arkasında tercümelere o yaptı sağ olsun. Ee, ilk parçasının adı Kara Kaçtım beni seversin. ...ikincinin adı da e, Kara Karagözlü keskin kaküllü diye çevirmiş Güner. Kemi, jalla se natuvana, eden e kshtu e kemi, jalla e si ja duana, e si ja duana. Jallat snatuvana e Këshku ve kemi djallat ve kemi Evet. Hem 98 hem de 98'lik hem de e, pentatonik bir parçaydı bu. E, bu tür örnekler son derece azdır. E, Arnavut müziği içinde tabii ki 98'lik son derece yaygın bir ritim ama genellikle makamsal e, parçalardır bunlar. Doğu makamlarını işte Türk makamlarını Balkan makamlarını andıran parçalardır. Oysa Burada hem 9-8'likti parçamız hem de pentatonikti. Yani 5 sesli diziden ibaretti par parçanın makamsal yapısı. Evet, Yorgo açığı dinlemeye devam ediyoruz. Parçamızın ismi Beyaz Boynunda. <Gülüyor> Evet bu da 6-8'lik bir parçaydı. E, Epir bölgesinde özellikle bolca rastlıyoruz bu tarz parçalara. Dediğim gibi e, bu şarkıyı Yunanca sözlerle bu şarkı gibi şarkıları pe pek çoğunu aynı sözlerle aynı müzik icrasıyla aynı süslemelerle e, duyabilirsiniz. Yani aslında ortak müzik geleneği diyelim. E, benim Eski yıllardan beri hani halkların değil coğrafyaların müziği vardır gibi bir şeyim vardı. Ee, bir, İbaren bir sloganım vardı. Hatta o konuyla ilgili aynı ismi taşıyan bir de e, Facebook grubu kurdu bir arkadaşım. Çok değerli bir dostum. Ee, orada da harika müzikler paylaşıyor. Buradan selamı gönderiyorum ee, kendisine. Ee, Selim Yaman'a. Evet, e, yine devam edelim. Günaydın, mutludayız. E, beşinci şarkıyı tam olarak çeviremiyoruz ama yani e, albümün beşinci şarkısını, bu ilk şarkımız olacak. E, ardından dinleyeceğimiz parçanın ismi de Orman Balıdırçının. <gülüyor> Evet, e, Yorgon şeyi dinliyoruz. Bu müzikte dikkatimi çeken başka bir e, ayrıntı da genellikle Güney Arnavutluk kayıtlarında e, şarkıların sonunda e, solo'a girmezler. Genellikle sözlerle bitirirler. Öyle bir eğilim oluşmuş nedense. Ama e, Yunanistan'da, Epir bölgesinde şarkıların hemen hemen oldukça e, büyük oranda bir kısmı e, az önce duyduğunuz gibi ve önceki şarkılarda da bir duyduğunuz gibi klernet soloyla e, bitiyor. Dolayısıyla e, şarkıcının epir bölgesi müziğinden de e, fazlasıyla beslendiğini e, çok net olarak söyleyebilirim size. Şimdi e, şark, şarkıcının meşhur klernetçisinden adını bilmediğimiz klernetçisinden bir e, solo var. Bogoni. Ki bu da e, Kuzey Yunanistan'da Epir bölgesinde, Bouganis bölgesinin e, temalarını içeren bir solo dinleyeceğiz şimdi. Evet, Güney Ernavutluk'tan Yorgon Açii'yi dinlemeye devam ediyoruz. iki şarkımız var Beş Beş'e. İlkinin adı Bir Yaz Günü. E, ikincisinin de Delvinyalı Güzel. Yani aslında e, Yunanlıların Delvino dediği ve e, Yunan Hazırlığı'nın yaşadığı e, şehirlerden biri. Delvinyalı ya da delvinolu Güzel. Seni seviyorum, sen de beni sev diye başlıyor. <gülüyor> Siz o zamanla var, siz o da tut ki, siz o zaman Beni çağırdı, tamam Evet sevgili dostlar bugün Güney Anadolu'daydık ve şarkımız şarkıcımız Yorgo Nachi'ydi. Şimdi iki portakallı şarkımız var. Ee, her kültürde, her halkta e, güzelliği, işte güzel kızları simgeleyen e, çeşitli imajlar var, imgeler var. E, i̇şte Yunanlılar sevgili ayvaya, nara efendim e, elma'ya benzetirler. Ar portakala benzetiyorlarmış. İki tane portakallı şarkımız var. İlkinin ismi Portakallar arasında bir çiçek. Ee, i̇kincisi de Mori Avlonyalı Portakal. Avlonya işte Buluora bölgesi olarak geçen bölgeye biz Türkçe'de Avlonya diyoruz. Ee, son kez iki şarkıda Yorgonaçi. <gülüyor> Poidi tia semastreme mua, venta gas emular com a. Sae do buruje, dió moilule, semra nases madoje, mo trete fare. Sae do buruje, dió moilule, semra nases o fare A going to go to da river And I'm going malista go to Bu ze bu zahıb Bu ze bu Bu Bu Po mu kebe si shushunya, Gitu lukur malla kumora. Moj Ma portukolja nga vlovora, Puse pus balin stan zorora, Puse pus malin. U deputado sho bazavarem. Moi portugal não gablo agora. O deputado li sanzora. Şa una unsişa, mecbur valı <Sessizim> borpişşa. Mo iç portokal yağga bılo borah, buze buza listan zorah, buze buza malin. Ta vlobora, pute put pute moi portocalia gablo bora, pute pute zona Evet sevgili dostlar günü yarın avutluktan yorgun çiğ dinlettim bugün sizlere program sonrasında yine telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz facebooklardan ulaşabilirsiniz ayrıca web sayfamdan ve e, arşiv.org'a e, sanıyorum kapatma geldi şu anda bu, buna karşın blogumuz çalışıyor Umuyorum ki bu programları da yükleyebiliriz. E, tunanemberiyani.blogspot.com'dan hem bu programı hem de bundan öncekileri e, umuyorum. Rahatlıkla istediğiniz zaman dinleyebileceksiniz. E, Silahettin'e teşek teşekkür ediyorum. Bir de stajyer arkadaşımız var. Başak. Başak'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ișoara marjei, ne-s-n spun n-aioc când se avi. Ne-s ne când să